Fakat kendisinden sıkıntısını açıp kaldırı verince sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize dua etmemiş gibi şükür ve itaatı bırakıp gider yine günahlara dalar. İşte ölçüsüz davranan ve haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böyle süslü, cazip gelmiştir. 13. ayet. Andolsun ki sizden önceki devirlerde gelen nesilleri de peygamberleri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 Ve Allah onu size bildirmezdi. Birinki ki ben bundan önce aranızda okuma yazma bilmeden bir ömür sürdüm. Böyle bir şey yapamayacağımı hiç düşünmüyor musunuz? 17. Ayet Allah adına yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Şüphesiz günahkarlar kurtuluşa eremezler. 18. Ayet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 Orayı kökünden biçilmiş hale getiririz. İşte biz, düşünen bir toplumun ivret alması ve aldanmaması için ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. 25. Ayet Allah, kullarını selamet yurduna cennetini kazanmaya çağırır ve O, dilediğiniz samimi niyetleri sebebiyle doğru yola iletir. 26. Ayet İyilik edenler ve iyi davrananlara daha güzeli ve ziyadesi vardır. Onların yüzlerini kendilerini mahrup edecek ne bir toz, leke ne de bir hakirlik kaplar. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 27. Ayet Kötülük, günah kazananların cezası, yaptıkları kötülük kadardır. Kendilerine de bir hakirlik,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 Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala evrine asi olmaktan sakınmaz mısınız? Muhtelif ayetlerde geçtiği üzere Mekke müşrikleri Allah'ı kabul ediyorlardı ama onun rabliğini, emirlerinin, vahyin hayatlarına hakim olmasını ve ona göre yaşamayı kabul etmiyorlardı. 32. ayet. İşte o her şeye gücü yeten Allah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 Herkes kendisinden sorumludur. İslam'da öldükten sonra dirilme ve hesap verme ancak mahşerde olacaktır. Buna inanmak Allah'a inanmanın gereğidir. 35. Ayet De ki, ortak tanıdığınız putlarınızdan doğruya götürecek olan var mı? Cevap veremezler. De ki, ancak Allah doğruya eriştirir. O halde,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 ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki... ...apaçık bir kitapta... ...levh-i mahbuzda yazılı olmasın. Feyzül Furkan... ...Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali... ...Yunus Suresi 1-61. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan... Erol Eren Gitnotlar Fatih Özgür